202, numaralı konu, Ebu Cehil'in Allah belasını verinceye kadar Hazreti Peygamber'e düşmanlık etmesi ve bunda kararlı olması, evet, Abbas şöyle anlatıyor, ben bir gün mesciddeydim, Ebu Cehil gelerek, Allah'a şartım olsun, eğer Muhammed'i secde halinde görürsem onun boynuna basacağım, dedi, ben Resulullah'ın yanına gittim, ona Ebu Cehil'in bu yeminini söyledim, Hazreti Peygamber o kadar öfkelendi ki, mescide vardığında acelece kapıdan girmek isterken duvara çarptı, ben de, bugün, gün kötü bir gündür, diyerek izarımı giydikten sonra Resulullah'ın arkasından geldim, Resulullah mescide girdi ve Alak suresini okumaya başladı ve, insan kendini ihtiyaçtan müstani görünce azar, ayetine varınca ki bu Ebu Cehil hakkında inmiştir birisi Ebu Cehil'e, Ey Ebul Hakem, işte Muhammed, dedi, Ebu Cehil, benim gördüklerimi siz görmüyor musunuz, andolsun göklerin ufku benim için kapanmıştır, dedi, Hazreti Peygamber surenin sonuna geldiğinde secdeye kapandı.